Şimdi zaten Müslümanlar her zaman belli meselelerle beraber hareket etmeler. Bazı meselelerle beraber hareket etmezsin. Yani mağruf olan şeyler, günah olmayan şeylerde insanla beraber hareket etmede bir masır yoktur. Ama günah olan bir şeyler veyahut yanlış olan bir şeyler, sapıklık olan bir şeyler onu desteklemek, beraber olmak yanlıştır ve yasaktır. Ancak önemli olan bu derste sen bugün başarılı olmayı öğrendin. Ve hedefe nasıl varlacağını da öğrendin. Öyleyse hedefi senin. Ben bu seminerden Akşaray'a geri döndüğümde inşallah ta gelecek seminere kadar ne zaman hocam? İki ay sonraya sonra kadar. En azından bir kardeşi, bir tane ya. Bir kardeşi onun da Firdevs ehlinden olması için gaye göstereceğim gereken Onu da kazanmak için Kendine bir plan program yap. Madenetel ticaretle uğraşıyorsunuz. Maden etrafında kimse yok. O zaman bil ki bu kural sana indi. Buyur. Böyle göre geçin. Bu kural sana indi. Bunu al, Aksaray'da yay bakalım. İnanıyor mu muhtemel? Yardımına inanıyor musun? O zaman niye harekete geçiyor? Harekete geç, acayitler vereceksin. Harekete geçin, hiç beklemediğin kapılar açılacak. Ama bizler bu kitabı yaymak için utanıyoruz, çekiniyoruz Ve da kendi rolümüzü, menfaatimizi kaybedileceğinden korktuğumuzdan dolayı bunu ikinci, üçüncü, dördüncü sıraya atıyoruz. Peygamberlerin meşgul olduğu mesleği anlatmıştık burada. Onlar mühendislik okumadılar. Türkluk doktor olmak için de okumadılar. Efendim uzaya giden bir araç mühendisliği üretimi de yapmadılar. Bunlar davetçilerdir. Çünkü Allah katında en güzel meslek budur. En sayıllı ve en kalıcı ve en bereketli ve en kazançlı ve en üstü meslekliymiş davetçi olmaktır. Öyleyse biz de on ümmetindeysek o yolu peşinde gitmemiz lazım. Ve inanalım, inan edin acayipler göreceğiz. Hiç beklemediğim insanlar seninle beraber olacak ve inşallah gelecek seminere inanıyorum ki bir değil On kişi beraber getireceksin. Bu Allah için zor bir şey değil. Yeter ki ona inan ve ondan yardım işte. İnşallah. Evet. Başka soru sıra? Hocam program basit. Tamam. Tamam. Allah hepimizden razı olsun. İspanik Allahümme ve bilhamdik la ilahe illa ente estağfiruka ve yatubu ilayk ve sallallahu alaihi ve sallallahu alaihi ve muhammedin ve alaihi ve şahdi ecma'ir. Selamun Aleyküm ve Rahmatı'ndan Kardeşler Hepinize Allah razı olsun Allah eclinizi versin Davet ettik, icabet ettiniz İnşallah Bir dahakine tekrar sizleri bekleriz o, bu Sait Hocamız Çok yorgunumdur Özellikle sorulan sorular yüzünden Affedindir O, sohbet etmeyecek Programımız Namazı kıldıktan sonra Hepinizin kimliği cebindir Kalmak isteyeme yerimiz bir müsait. Abdestiniz varsa ne var olacak ne olacak? Ben bir tavsiye de bulunmak istiyorum. Arkadaşlar, biliyorsunuz bizim şükrede cennete davet.net'te yeni bir ders koydum. Tavsiye edelim. İlla bakın demiyorum ama bütün kardeşlere yani Burası daha çok kendini bu konuda ilerletmek istiyorlarsa ruhun iyilerden mi kötülerden mi diye bir sohbet var. Evet. Onu mutlaka seyredin. Çünkü orada cehaletin tehlikeliğini anlatıyoruz ve zararlarını anlatıyoruz. Ve bir de iyi ruh nasıl olur, kötü ruh nasıl olur onun alametleri nelerdir. Onlara bakıp inşallah ya istifade edebilirsiniz. Allah razı olsun. Bilmiyor. Zaman düzen alabiliriz. Zaman düzen alabiliriz. Zaman Yok alabiliriz. Zaman Kutluk'un arkadaşçı ise araba Hocam evet, bir telefon alalım. Tabak Evet, Bizler 4'te tamamlayacağız. Sonra bunu Almadın mı? Almadım. <gülüyor> ne <gülüyor> or <gülüyor> or orada <gülüyor> Orada Arkadaş <vermez gülüyor> <gülüyor> İmamın arkasında tepsi tamam, olanlar, mumu olanlar geri saplıyor. İşte onlar namazları tamamladılar, biz kaptık.